Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tırası, Modern Sabahlar'da Gökyüzüne yükselme zamanı geldi Şenol Bayrak bizlerle birlikte Şenol Bey günaydın Sevgiye Şevki gel Şevki'ni dinleyiciler Sizlere de günaydın Nasılsınız bu şabak İyi isyanlar Siz nasılsınız Biz de çok iyi Sevgiye gel ya Şevk'in Ege bir şey söyleyeceğim Şenel'e, hani siz bir şeyler oylar falan bekliyordunuz, bir şeyler topluyordunuz, ne oldu ha, o? belli olmuş Şenel Bey. Eee belli olmuş da biz duyamadık soruslarını da ne olmuş ne bilmiş aldınız bu ödülleri. Eee alamadık Şenel Bey, dördüncü olmuşsunuz. Eee dördüncü olmuşsunuz, E ee, o kadar da şey yaptınız yavrum ya yani, ne oldu onlar? İşte ne yapalım bu sene e, alamamışız ya ve başka radyolardan arkadaşlarımız ya arkadaşlar nerede tanıyor bu adamlar da arkadaş oldular yani arkadaşlarımız da arkadaş yani meslektaşlarımız meslektaşlarıyız. E şimdi benim annem anlamadığım bu meslektaşlarınız alıyor da siz aynı mesleği yapmazlar mı? Siz neden alamadınız? İşte bir kişi alıyor Şenol Bey ha, Bir kişi onu neye göre şaştılar acaba daha iyi değil mi Yoksa daha mı kötü diye sizi alamadınız Hayır onunla alakası yani iyi kötü gösteren bir şey değil İyi kötü değil de birisine vermişler birisine ve siz alamadınız bir yani Yani ee, alamadık Şenol Bey Hiç Alamadınız Başkası almış mı peki Nasıl yani? Yani ne bileyim bekarlı bir şey olmuştur da kimse alamamıştır diye şey yaptım. Yok işte almış birisi. Ee, siz alamadınız yani. Alamadık Şahabay ne, ne yapıyorsun yani? Ee, alamadığınıza göre o zaman yani hepsi boşaydı değil mi? Şahabay ne, ne diyorsunuz yani? Yani hani o kadar ağladınız gelmadınız ben bile kaç defa dinledim işte oylarınızı bekliyoruz oylarınızı ne beklediniz ne buldunuz. Ya işte biz de orada aslanlar gibi mücadelemizi yaptık. Mücadelemizi... Aslan dediğin bu baya bir yırtıcı hayvandı benim illim. Evet. Ne oldu yırtıcı? İşte dördüncü olmuşuz. Dördüncülük. Hani ilk üçe giriyor mu dört? Efendim? Dört diyorum dört. İlk üçün içinde dört var mı? İlki üç yok. Yok değil mi? Eee Şevgil'e ne yapacaksın işte? Bu işler böyle. Hayır ama gene e, şey olarak düşününce ne bileyim, e, yabancı radyolar açısından bakınca gene yabancı radyolar arasında biriz. Yabancı. Dolayısıyla ben şey diye de bakabiliriz belki, e, acaba üç kişilerin yaptığı programlar olarak bakınca? gene birinciyiz. Peki şey diye bak sen acaba bir, birinin iğrenç bir insan olduğu program olarak bakınca <gülüyor> <gülüyor> Bununla mı ilgili konuşacağız yani? E yani, yani şey moraliniz bozulmasın diye ben şey yapıyorum. Ney moralimiz bozulmadı ya? Moraliniz... Hayır benim anladığım kadarıyla o kadar yelvardıktan anladıktan sonra moraliniz biraz olsun bozulmuştur. Yani biraz... Yalvardık. Yani biraz değil bayağı bir bozulmuşsunuz belli. Ya öyle bozulmak değil de yani istiyorduk olamadık. Ya Eee ne yapacaksın? Başkası şey anlamadın değil mi? Şenol Bey ne yapıyorsun yani? Başkası ödülü aldı benim anladığım kadarıyla. Aldı Şenol Bey yani bir şeyi olarak diye. Yani ben her şey yapma Şenol Bey. Şimdi bana yuvarlamadan lafı söyle. Siz ödülü aldınız mı? Alamadık işte. Başkası aldı mı? Aldı. Heee. Siz kaçıncı öldünüz? Dördüncü oldu. İlk üçe? İşte dördüncü olunca ilk üçe girememiş. Heee bunu da not edelim. Peki? Ama şeyi söylemiyorsunuz işte yabancı radyolar olarak bakınca... Yabancı radyolar olarak bakınca bir şey... <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? Yeah. Evet. Şimdi benim evimde 3 madde var. Ya şey be tamam anne Allah Allah ya. Hayır benim anlamadayım o kadar yazvardıktan sonra yani. Ya, yani bu işte oylamayla olan bir şey yani. E, oylamayla oylamayla Radyo otu olarak aldık ödülü mi? Ha evet en iyi yerel radyo olduk. Hadiye. Evet. O bileş o bana söyledi. Ya işte o bit orada bakan gazete. Radio Türk. Alamadınız dinle. İspanyecisiz. Biz de deniz Morih sabahlar oldu Alamadı işte. Ye <gülüyor> işte. <gülüyor> Demek istediğim benim hastas dökkem bu. Ya işte tamam Tenan tamam buyurun hadi trafik durumu. E, trafik durumu değil de bunları niye duyurmuyorsunuz? Daha yeni belli olmuş ya. Yeni belli olduğuna göre sizde şu anda daha yeni yeni bozulmuş olmanız lazım. Neyi bozulduk ya? neye bozuluyoruz yani? Yani işte hani ödül yeni belli olduysa siz de şu anda bozuksunuzdur. Ha çok bozuğuz. Bozuk belli. Sen şimdi mi? Ben çelalıyorum oğlum. Sen şey şimdi ödülü alsaydın. Evet Şenol Bey. Şenol Bey'in Bey lafı uzatma. Şenol Bey bilmem ne. Şimdi bakıyorum ne desem. Dinliyorum. Ya yani, evet, öyle bir şey de var. Ben açık ben şey güzel gidiyorum. Ben sana ödül yaparım en güzel de yaparım. Yok gerek yok ya. Yani Rolüm ben aşka bayır bakursunlar kuşlar mı gidiyorum ya? Ben sana en güzel ödül yaparım ya. Ha yani boş ver gerek yok şey ama biz artık önümüze bakacağız. Önünde neye bakacaksın Önünde ne var yani? Hani bir ödül alsan önüne koşsana ne ona bakarsın da şimdi önünde neye bakacaksın yani? Şey güzel ki aklıma bir şeyler geliyor. Nasıl ne geliyor ya yani? Önüne bakacağım diye önünde ben de yani biraz ayıp oluyoruz. Nesi ayıp? Anlamıyorum ki ben nesi ayıp olduğunu. Yani önüne bakacağım, bakacağım diye ben de göstereyim. <gülüyor> önünde bir şey yok sevgilerine. Seyhan çok teşekkür ediyoruz. Size ayırdığımız sürenin sonuna geldik galiba. Yani gelmiş olabilir şimdi de. Mesela ödül yapacağım ahşaptan. Nasıl ya? Ahşep boyama kuş mesela en güzel ödülü yapacağım Şevkiler Gecebi'ye koyacağım bir ödül yapacağım. İyi o zaman ben size malzemeyi getireyim. Nasıl malzeme? Şöyle kalınca bir odunla ben geleyim şey Bey size. Odun mu? He alayım odunla ben. Ondan sonra geleyim belinize belinize bir malzemeyi vereyim ondan sonra siz onu yontarsınız. Şevkiler Gecebi'ye gelme şimdi bak biraz bozulmuş orman her <gülüyor> şeyde lütfen şey yapmayalım. Yok yok hakikaten güzel oldu. Hem... Önümüze, arkamıza bir güzel bakmış oluruz. Ben geliyorum odunlar. Ben bugün e, şeyde yokum, evde yakın. Bulurum ben sizi. işte Nereye saklanacaksınız? Şeyde. Mi? İyi o zaman. Hazırda tutayım malzemeyi. Siz ona göre ayarlarsınız ahşap boyama kursunu. Modern, Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.